radyo tiyatrosu Alpet Dönüşü. Radyoya uygulayan Yücel Erten. Yöneten Ergun Köknar. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Bavyer Akralı, Kenan Fıçak, Proton, Alpay İzer, Hartman, TanSu Konurak, Pasio, Dinçe Çekmez, Marinoni, Kayhan Yıldızoğlu, Fantazio, Ergun Köknar, Spark Ersan Uysal, Terzi Metin Çoban, Dadı Pek Uysal, Elizabeth Tijenpar, Mantova Prensi Erhan Abir, Uşaklar Çetin Akcan, Kahraman Acehan. Size ettiği zaman evvel sevgili Elizabeth'imin mantova Prensi ile nişanlandığını bildirmiştim. Bugün Prensin gelişini haber veriyorum. Kendisi belki bu akşam, belki de en geç yarın sabah bu sarayda bulunacaktır. Bu herkes için bir bayram olsun. Hapishaneler kapılarını açsın ve halk geceyi eğlencelerle geçirsin. Kutper, <gülüyor> kızım nerede? Prenses mürebbiyesiyle birlikte parttalar efendimiz Onu bugün daha görmedim Neden düğün hazırlığı onu sevindirmedi mi Prensesin yüzünü bir hüzün peçesiyle örtülü gibi gördüm efendimiz Ama kendi düğünü arifesinde Hülya'ya dalmayan genç kız var mıdır Biraz da soytarı Sencan'ın ölümü ona dokunmuş olsa gerek Öyle mi dersin Soytarımın ölümü Kambur ve hemen hemen kör bir saray dalkavuğunun ölümü Prenses onu çok severdi Baksana Ruten, sen prensi gördün. Nasıl bir adam? Pense yeryüzünde en değerli bildiğim şeyi veriyorum da ne yazık onu hiç tanımıyorum. Mantovada pek az bir zaman kaldım efendimiz. Açık konuş. Gerçeği senin gözlerinle görmezsem nasıl anlayabilirim? Doğrusu Haşmet Maap, asil prensin tabiatı ve zekası hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ya öyle mi? Dereddü diyorsun demek ha Yarın damadım da olacak prens sence bu ünvana layık görüsüydü... ...şu odanın havası mübalağalar, övgüler, parlak benzetmelerle çoktan dolmuş olurdu. Acaba yanıldım mı? Prensi seçmekle kötü mü ettim dersin? Efendimiz, prens kralların en iyisi sayılıyor. Rotten. siyaset ince bir örümcek ağdır. İçinde nice zavallı sakat sinek çırpınır durur. Kızımın mutluluğunu hiçbir şeye değişmeyeceğim. <gülüyor> Madem ki bugün prensesin düğünü oluyor... ...içelim patırt etmeye çalışalım. Sokaklarda dolaşan şu halka karışıp... ...alık burcuva kafaları üzerinde birkaç fener söndürsek nasıl olur? Vazgeç, rahat rahat çubuğumuzu çekelim. Yoo, hiç uslu durmayacağım. Çan tokmağı olup kilisenin kocaman çanına kendimi asmak bağısına da olsa... Mutlaka bir bayram günü etrafı çınlatmalıyım <gülüyor> Fantazio nereye cehennem olup gitti Bekleyelim onsuz bir şey yapmayalım Bırak canım Fantazio nasıl olsa bizi bulur Mutlaka aşağı sokağın bir deliğinde Kafayı çekiyordur <gülüyor> Hadi hey son bir kadeh Son bir kadeh Efendiler? Efendiler Neşenizin bozulmamasını istiyorsanız Daha uzağa gidiniz Bunu ne? sizden ricaya geldim. Neden yüzbaşım Prenses şu gördüğünüz taraçada bulunuyor Bağrışmalarınızı duyması pek uygun bir şey olmasa gerek Ha, bu çekilmez bir şey Burada ya da başka bir yerde gülmüşüz ne farkı var anlamıyorum Başka bir yerde gülmemize izin verecekler mi bakalım Görürsünüz Bakın şehrin her kaldırımından yeşiller giymiş deminki gibi bir maskara çıkacak Ve aya çıkıp orada gülmemizi isteyecek <gülüyor> Prenses halkına hiçbir zaman kötü davranmamıştır Tanrı onu korusun Gülüşüldüğünü istemiyorsa üzgün demektir Hadi prensesi rahat bırakalım Şişt, bak bak şu gelene bak. Pelerinle sarınmış bir haber kolluyor. Alık herif bize yanaşmak niyetinde. Gel gel. Efendiler af buyurun. Ben yabancıyım. Bu şenliğin sebebi nedir? Prenses evleniyor. Aaa prenses güzel bir kadın olsa gerek. Tam üstüne bastınız. Siz yakışıklı bir adam olduğunuz gibi. Affınıza sığınarak diyebilirim ki. Prenses milleti tarafından sevilmektedir. Çünkü her taraf donatılmış görünüyor. Aldanmıyorsun yabancı. Gördüğün şu fenerler çok akıllıca farkına vardığın gibi donanmadan başka bir şey değildir. Bu neşenin sebebi prenses midir? Bunu sormak istiyordum. Tek sebep odur. Ey kudretli hatip. Biz hepimiz toptan evlensek... bulan kör şehirde hiçbir sevinç belirtisi görülmez. Milletine kendisini sevdirmesini bilen prenses... Çok mutludur herhalde Ey aziz ilkel adam Yanan fenerler bir milletin mutluluğunu göstermez Ve prensesi de bir çoban altıdan kuşu kadar Kuşkulu olmaktan alıkoyamaz ha, Kuşkulu mu dediniz Bu doğru mu Evet aziz meçhul adam O kelimeyi kullandım Teşekkür ederim efendim Neyle uğraşır bu acayip adam Konuşması da bir tuhaf İşte şimdi de başkalarına yanaşıyor Bir fersah uzaktan casus kokuyor bu adam kokusu falan yok ama dumanı üstünde mükemmel bir budala. İşte Fantazya geliyor. Nesi var onun ya? Bir icra memuru gibi sendeliyor. Aldanmıyorsam kafası gene acayip düşüncelerle dolu. Baksana dostum. Şu güzel geceyi nasıl geçireceğiz? Demiroban'dan başka her şeyle. Şu serseri grubun arasına atılarak biraz eğlenmeliyiz diyor. Önemli olan Kartondan bulunlar ve kestane fişekleri bulmak, burcuvaları kuyruklarından çekmek, fenerleri parçalamak ve kızların beline sarılmak. Hadi gidelim, iş kararlaştı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir İran şahı varmış. Gelsene fantasyon Aa, ben yokum. Neden? Ben yokum. Niçin? Şundan bana bir kadeh veriniz. Yanaklarında mayı sayıp parlıyor. Doğru. Kalbimde de Eylül. Başım ateşsiz eski bir ocak gibi. Orada yalnız rüzgar ve kül var. Of! Herkesin eğlenmesi beni o kadar çok sıkıyor ki... ...geniş ve ağır gökyüzünün kocaman bir pamuk takke gibi... ...şu manasız şehri ve akılsız ahalisini kulaklarına kadar örtmesini isterdim. Hadi, Allah aşkına bana yıpranmış bir kelime oyunu... ...yahut defalarca söylenmiş bir şey söyleyiniz. Niçin ama? E, güleyim diye. Yeni buluşlar artık beni güldürmüyor. Belki bildiğim bir şeyle gülebilirim. Azıcık insan düşmanı biraz da hüzne kapılmış görüyorum seni Hiç i̇şte öyle değil <gülüyor> Metresimden geliyorum da ondan <gülüyor> Sen şunu söyle Bizimle beraber misin? Evet veya hayır Sizinle beraberim eh, Siz de benimle berabersiniz Burada biraz kalalım Bayramlık elbiselerimizden şundan bundan konuşalım <gülüyor> Vallahi olmaz Sen ayakta durmaktan yorulduysan Ben oturmaktan yoruldum Açık havada dolaşmalıyım Bir yere kımıldanamam Aziz Spark senle birlikte şu kestane ağaçlarının altında çubuğumu tüttüreceğim. Öyle değil mi ha Spark? Nasıl istersen. Öyleyse hoşçakalın biz şenliği seyretmeye gidiyoruz. Güle güle. <gülüyor> güle güle güle. güle. <gülüyor> şu batan güneş ne kötü. Bu akşam tabiat acınacak halde. Şu vadiye daha tırmanan dört beş biçare buluta bak. On <gülüyor> iki yaşındayken ders kitaplarımın kapağına böyle manzaralar çizerdim. Hmm, mükemmel bir tütün azizim. Ve nefis bir bira. Pek canını sıkıyorum değil mi Spark? Hayır neden canımı sıkasın? Sen benim müthiş canımı sıkıyorsun da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Her Allah'ın günü aynı suratları görmek. Sana hiç dokunmuyor mu? Hatman ve faço şenliğe karışmakla ne anlıyorlar sanki? Canlı dinç delikanlılardır. Yerlerinde duramazlar. Bin bir gece masalları ne nefis şeydir Spark. Beni... Çin'e götürebilseydin, bir iki saat olsun kendimden uzaklaşabilseydim... ...şu geçen adam olabilseydim... Bu bana epey güç görünüyor. Şu geçen adam pek sevimli. Bak, ne güzel bir ipekli kısa pantolonu. Yeleğinde ne hoş kırmızı çiçekleri var. Eminim ki bu adam kafasında bana tamamiyle yabancı olan bir düşünce taşıyor. Onun özü kendisine mahsustur. Hayat, insanların birbirlerine söyledikleri hep benzeşir, hep aynıdır. Fakat bunların içinde ne kıvrımlar ne gizli hücreler vardır. Kafanı böyle şeylerle yoracağına içsene serseri. Üç günden beri beni eğlendiren bir tek şey var. Alacaklılarım. Alacaklarım aleyhimde bir hüküm elde ettiler. Ve eğer evime ayak basarsam yasakçılar yakama yapışacaklar. Doğrusu pek hoş bir olay. Peki bu gece nerede yatacaksınız? Rastgele bir kadının evinde. Yarın sabah eşyalarımız satılışını düşünebiliyor musun? Birkaçını biz satın alırız değil mi? Paran yok mu? Kesemeyi istersen... Bodala. Param olsaydı borçlarım olmazdı Tiyatrocu bir kız metres edinmek istiyorum <gülüyor> Oho bu ölesiye canımı sıkar Hiç i̇şte değil Hayalim perendeler ve beyaz atlastan iskarpinlerle dolar Eylül'ün birinden yılın son gecesine kadar Tiyatro balkonunun kenarında bir eldivenim duracak Ve rüyalarımda Klerne soloları mırıldanacağım Ta ki sevgilimin kollarında bir çile kazımsızlığından öleyim Farkında mısın Spak Bizim hiçbir mevkimiz Hiçbir mesleğimiz yok seni böylesine üzen bu mu? Her şeyden bıkmış, her şeyden dönüp gelmiş bir halim var. Heh, her şeyden dönüp gelmek için insan birçok yerler gitmiş olmalı. Peki o halde? Peki, peki o halde. E, nereye gitmemi istiyorsun? Şu dumanlı eski ülkeye bak. Otuz defa dolaşmadığın meydan, cadde, sokak yoktur. Şu yenmiş ökçeleri sürüklemediğim kaldırım yoktur. Ahmak kafası durmadan penceresinden görünen genç kız veya ihtiyar kadının kim olduğunu bilmediğim ev yoktur. Dünkü adımlarıma basmadan bir adım atamam. İşte azizim, bu şehir benim beynimin yanında hiçtir. Beynimin bütün köşe bucaklarını yüz kere daha iyi bilirim Hayalimin sokakları izbeleri yüz kere daha yorgundur Bu perişan beynin içinde ben yüz kere daha fazla gezdim Orada bütün meyhanelerde sarhoş oldum Burada bir kral gibi yaldızlı saltanat arabalarında dolaştım Uslu bir katının üzerinde sakin bir burcuva gibi gezdim Ve şimdi oraya elimde fenerle bir hırsız gibi girmeye bile cesaret edemiyorum Kendi kişiliğin üzerinde bu bitmez tükenmez didişmeni hiç anlayamıyorum ben mesela tütün içtiğim zaman düşüncem duman olur. İçki içtiğim zaman düşüncem İspanya şarabı olur. Metresimin elini öpünce fikrim onun ince parmakları ucundan girerek elektrik cereyanıyla bütün benliğine yayılır. Oyalamam için bir çiçeğin kokusu yeter ve tabiatın içindeki en zayıf şey beni bir araya çevirerek daima yenileşen bir zevkle şuraya buraya uçuşturmaya yeter. Sözün kısası oltu ile balık tutabilirsin. Beni eğlendirmesi şartıyla her şeyi yapabilirim. Dişlerinle ay dediği yakalayabilir misin? <gülüyor> Böyle şeyler beni eğlendirmez. <gülüyor> ne bileceksin? Ayı dişleriyle yakalamak özlenmeyecek bir şey değildir ki. Ay dedenin şerefine hadi. Hadi gidip kağıt oynayalım. Hayır, hayır vazgeç. Neden? E paramızı kaybedelim. Oh, Tanrım, neler düşünüyorsun? Zihnini azaba sokmak için neler yaratacağını bilmiyorsun. Zavallı. Her şeyi karanlık görüyorsun demek ha? Paramızı kaybetmek. Hah, anlaşılan senin kalbinde ne inanç... ...ne de ümit var. O halde sen... Benim gibi cevher ve gençlik dolu bir adamın kalbini kurutmaya ve her şeyden usandırmaya gücü yetecek korkunç bir dinsizsin. <gülüyor> Doğrusu bazı anlar var ki deli olmadığına yemin edemem. Bana bir çan, camdan bir çan verin. Ne diye bir çan? Jean Paul dememiş mi ki? Büyük düşüncelerle dolu olan bir adam okyanusun ortasında çanının altında bulunan bir dalgıç gibidir. Ha? Benim dalgıç çanım yok, spark hiç yok. De ...geniş bataklıklar ortasında alevli buharlar gibi raks ediyorum. Gazeteci yahut yazar ol Fantasio. İnsan düşmanlığından kaçmak ve hayali kısmak için elimizde kalan en emin çare yine bu. Ah, hardallı bir istakoz. Bir aşifte, bir çeşit maden için heyecan duymak isterdim Spark. İkimiz beraber bir ev yapmayı deneyelim ha. Hayal ettiklerini niye yazmıyorsun? Bu güzel bir eser olurdu. Bir sonet. ...uzun bir şiirden daha iyidir... ...ve bir kadeh şarap... ...her zaman bir soniye tercih edilir. <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> Niye seyahat etmiyorsun? İtalya'ya gittim. Peki o ülkeyi güzel bulmuyor musun? Orada insanı sabaha kadar... ...Sokan Mayıs böceği kadar iri bir çok sinek var. <gülüyor> Fransa'ya git. Paris'te ren şarabı yok. İngiltere'ye git. Oradayım. İngilizlerin sanki bir vatanı var mı ha? Onları kendi ülkelerinde yahut burada görmüşüm hep aynı. <gülüyor> Öyleyse şeytana git. <gülüyor> ...gökte bir şeytan var olsaydı... ...bir cehennem bulunsaydı... ...bütün bunları görmek için... ...kendimi öyle bir öldürürdüm ki... ...insan, insan... ...ne zavallı şey... ...bacaklarını kırmadan penceresinden bile atlayamamak... ...orada bir sanatçı olmak için öğrenmek... ...bir omlet yapmak için öğrenmek... ...dirine Sparks... Öyle canım istiyor ki bir parmaklık üstüne oturup nehrin akışına bakayım ve ömrümün sonuna kadar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, yedi, yedi diye sayayım. Bu söylediklerin bütün bir yüzyılın tarihidir ve birçok kişiyi güldürür. Oysa beni ürpertiyor. Sonsuzluk büyük bir yırtıcı kuş yuvasıdır. Oradan bütün yüzyıllar genç kartallar gibi sırayla uçmuş ve göklerden geçip kaybolmuştur. Bizim yüzyılımızda yuvanın kenarına varmış bulunuyor. Fakat onun kanatlarını kestiler ve şimdi uçamadığı yerlere bakarak ölümü gözler. Bak dinle. Bana hayatım diyorsun, bana ruhum de. Çünkü ruh sonsuzdur ve ömür bir gündür demiş şair. Bundan daha ilahi bir öykü biliyor musun Spark? Ha, bu bir portekiz şarkısıdır. Aklıma geldikçe daima bana birini sevmek isteği verir. Mesela kimi? Kimi? Kimi ya? Hiç bilmiyorum. ...toz toparlak güzel bir kızı. Doğu rüzgarı gibi tatlı... ...ay ışığı gibi solgun bir şey. Beyaz bir atın üstünde kazık gibi... dost doğru duran, geniş çizmeli bir yolcuya... içki veren, hizmetçi kızlar gibi... ...düşünceli bir şeyi. Bu yolcu içkisi ne hoştur. Kapısının eşiğinde genç bir kadın. Odanın dibinde görülen ocak ateşi. Hazırlanmış akşam yemeği... ...uyumuş çocuklar. Tablonun bir köşesinde... Huzurlu ve hülyalı bir hayatın bütün sessizliği ve orada 20 fersah kat etmiş daha da 30 fersah yolu olan adam hala nefes nefese fakat eğerinde dimdik bir yudum içki ve Allah ﷻ ...önünde Önde gece derin, hava tehditli, orman tehlikelidir. Kadın yolcuyu bir dakika gözleriyle izliyor. Sonra ocağına dönerken şu sözler dudaklarından dökülüyor. Tanrı onu korusun. Aşık olsaydın Fantasio insanların en mutlusu olurdun. Artık aşk yoktur aziz dostum. Aşk bir kilise mihrabının önünde ikiye bölünerek bir öpüşme sırasında beraber yutulacak bir mukaddes ekmek parçasıdır. Artık kilise mihrabı kalmadı. Yaşasın tabiat. Henüz şarap var şarap Sarhoş olacaksın İyi söyledin sarhoş olacağım ya Bu iş için vakit biraz geç oldu Geç dediğin ne öyle geç midir Gece yarısı erken midir Senin için gün hangi anda başlar Spark. Rica ederim burada duralım İçelim konuşalım siyaset yapalım Yeni hüküme şekilleri tasarlayalım Şu ışığın etrafında dolaşan bütün mayıs böceklerini yakalayıp Ceplerimize sokalım Yani, yani bir zamanlar bir padişah varmış Pek kuvvetli, pek kudretliymiş Pek de mutluymuş Sonra mutluluğunda eksik olan şey Çocukları olmamasıymış Bütün camilerde günde beş defa Dualar okuturmuş Sözü nereye vardırmak pek istiyorsun? Pek sevdiğim bin bir gece masallarını düşünüyorum Hepsi böyle başlar İşte Spark Sarhoşum bir şeyler yapmalıyım Sarhoşum Rallallah. Hadi kalkalım o o. Şu gelenlere bak Hey hemşeriler Bu kimin cenazesi Cenaze için uygun bir saat değil Senjan'ın cenazesi Ne Senjan Sen. Senjan öldü mü Kralın soytarısı öldü demek ha? E, Peki yerine kim geçti onun Adliye nazırı mı Yeri açıktır <gülüyor> İsterseniz alabilirsiniz Akşamınız hayır olsun. Bu küstahlığı sen kendin istedin. Adamları durdurmak nene gerekti. Aa, hiç küstahlık yok. Adam bana bir öğüt verdi. Ben de bu öğüde hemen uyucayım. Ne? Saray soğutarız mı olacaksın? Derhal bu gece. Eğer beni kabul ederlerse. Madem ki kendi elimde yatamıyorum. Yarın oynanacak olan şahane komediyi seyretmek isterim. Hem de bizzat kralın locasından. Ha, ne de kurnasın Seni tanırlar ve uşaklar kapı dışarı ederler. Sen de pek aptalsın. Sen gibi bir kambur ve kırmızı bir peruk takıcıyım. Peşimden üç düzüne uşak da gelse gene beni hiç kimse tanımayacaktır. Bak şimdi. Hey, hemşire, siz, karınız ve çocuklarınız hepiniz dışarı çıkmadınızsa bana kapıyı açın. Dağıtı at ilanelerini emir buyuruyorlar efendim. Sarayın terzisi değil misiniz? Emir buyurunuz. Sen canı mi giydirdiniz? Evet efendim. Onu tanırdınız. Kamburunun hangi tarafta bulunduğunu, bıyığının nasıl kıvırdığını, nasıl bir peruka taktığını bilirsiniz değil mi? <gülüyor> efendim gülmek istiyorum. Hiç gülmek niyetinde değilim. Dükkanın arka tarafına çekil ve yarın sütlü kahvenle beraber zehir yutmak istemiyorsan... ...burada olup bitecekler hakkında bir mezar kadar sessiz olmaya dikkat et. Anladın mı? <gülüyor> Söyle bakalım albay Altes Söyle bakalım Marinoni Hüzünlü garip hevesleri olan Büyüklerine saygılı yeşil bezelyeyi çok sever Bak bunları yaz Ancak çok güzel yazıları okurum unutma oh, Hüzünlü ee, Yalnız yüksek sese söylemeden yaz Akşam yemeğinden beri kafamda önemli bir proje beslemekteyim İşte Altes Buyurun Mükemmel Seni has dostum tayin ediyorum bütün krallık ülkemde seninkinden daha güzel bir yazı bilmiyorum. Hey, hey, şöyle biraz uzağa otur bakalım. Demek dostum mustakbel eşim prensesin huyunu suyunu gizlice öğrendiğinizi sanıyorsunuz. Evet Artes. Sarayın etrafını dolaştım. Duyduğum konuşmaların hepsini şu kağıtlara kaydettim. Elbisemi nasıl buluyorsun? Oo, fevkalade güzel. Efendini gelişi güzel zeytin renginde bir frak giymiş görsen ne dersin? <gülüyor> Efendimiz saflığımla alay ediyor. Hayır albay. ...şunu bil ki senin efendi insanların en hayalperestidir. Hayal. Hayalperest mi Altes? Evet dostum. Tasarlamakta olduğum önemli proje ailem içinde... ...görülmemiş duyulmamıştır. Kayınpederim kralın sarayında... ...yalnızca bir yaver elbisesiyle varmak niyetindeyim. Seni halk arasında söylenenleri ...öğrenmeye göndermiş olmam yetmez. Her şeyi ben kendim görüp anlamak istiyorum. Doğru mu bu Evet ama öyle put gibi durma. Benim gibi bir adamın dostu geniş ve kıvrat bir zekaya sahip olmalıdır. <gülüyor> Efendimizin tasarlarına bir tek şey engel olacak sanıyorum. Hangi şey? Böyle bir kıyafet değiştirme fikri... ...ancak bizi yöneten şanlı prense ait olabilirdi. <gülüyor> Fakat benim zarif hükümdarım... ...subayları arasına karışarak dizlenirse... ...Baviyara kralı muhteşem şölenini kime sunacaktır? Hakkım var. Kılık değiştirirsen birisi benim yerime geçmelidir. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Desene imkansız için imkansız olsun Alper? Yo, prenslik payesini albay rütbesine kadar indirebilirim... ...ama gelişi güzel bir adamı kendi mevkime yükseltmeye razı olamam. Zaten müstakbel kayınpederim de bunu affetmez. Kral hoş tabiatlı, pek akıllı ve nükteden bir adam geçiniyor. Oh, tasarımdan zorla vazgeçiyorum. Benim için yeni olan o saraya tantanasız, patırtısız girmek... ...her şeyi gözetlemek, takma bir atla prensese sokulmak... ...belki de kendimi sevdirmek. Oh, i̇mkansız dayanamayacağım Marinoni... Tören elbiselerimi bir dene bakalım uyuyacak mı? Altes. Yüzyıllar unutmayacak böyle bir olayı. Asla zarif prens. Asla unutmayacak. Zavallı gözlerim ağladı. Seller gibi yaşlar döktü. Ne iyi insansın dedi. ben de severdim. Ne ince, ne nükteli bir adamdı. O adi bir soytarı değildi. Nişanınızdan bir gün evvel öteki dünyaya gitti. Ne yazık. Senjan öğle ve akşam yemeklerinde bütün gün yalnız sizden bahsederdi. Öyle şen, öyle eğlenceli bir delikanlıydı ki adeta çirkinliği sevdirirdi. İnsanın gözleri istemeyerek daima onu arardı. Mantova prensinin bugün geleceğini biliyor musunuz? Dediklerine bakılırsa bir kahramanmış. Ne diyorsun canım? Çirkin ve ahmak bir adam olduğunu herkes biliyor Ya bana prensin yakışıklı bir kahraman olduğunu söylemişlerdi Dadıcım ben bir kahraman istemiyordum Ama bir kral kızı olmak bazen acıdır Babam insanların en iyisidir Hazırladığı bu evlenme ülkesinde barışı sağlıyor Bununla bir milletin duasını kazanacaktır Fakat ben ancak babamın hayır duasını alacağım o kadar. Ne hüzünlü konuşuyorsun? Prensi reddedecek olursam çok geçmeden gene savaş başlar. Şu barış anlaşmaları da daima gözyaşlarıyla imzalanır ne yazık. İradesi kuvvetli bir kız olmayı, gerektiğinde siyaset için herhangi bir adamla evlenmeye razı olabilmeyi isterdim. Bir milletin anası olmak büyük yürekleri teselli eder. Fakat iradesizler için öyle değildir. ...bense hayal içinde yüzen bir zavallıyım. <gülüyor> Kim bilir... ...belki de suç senin romanlarındadır. Ceplerin daima romanlarla doludur. Bak şimdi... ...hayatı çok az tanıdım. Hep hayal içinde yaşadım. Üzülme güzelim... ...Mantova Prensi dedikleri gibi ise ...bu işin olmasına tanrı izin vermez eminim. Nerede? Tanrı insanların işine karışmaz zavallı dostum. Tanrı yakınmalarımıza bir koçun boynuzlarından daha fazla önem verme. Öyle demeyin benim günahkar kızım Eminim ki prensle evlenmeyi reddetseniz babanız sizi zorlamaz Evet babam beni zorlamaz İşte ben de bunun için kendimi feda ediyorum Babama gidip verdiği sözü unutmasını mı isteyeyim? Binlerce kişiyi mutluluğa kavuşturan anlaşmadaki adını silmesini mi söyleyeyim? Bir kızı bedbaht etmiş ne çıkar Sevgili babam iyi bir kral olsun da benim için ağlamayı bırak iyi yürekli dadım. Belki beni de ağlatırsın. Halbuki nişanlı olan bir kral kızının gözleri kızarmamalıdır. Üzülme dadım. Yeter artık ağlamayı bırak. Nihayet bir kraliçe oğlu Belki eğlenceli bir şeydir. Belki süslerimden ne bileyim saltanat arabalarımdan ya da yeni sarayımdan hoşlanırım. Bir prensesin evlenmesinde çok şükür ki Kocadan daha başka şeyler de vardır Belki mutluluğumu Düğün sepetimin dibinde bulurum Siz masum bir kusursunuz. Ne olursa olsun dadıcım Şimdilik bütün bunlara gülmeye çalışalım Zamanı gelince ağlarız <gülüyor> Dediklerine göre Mantova prensi dünyanın en gülünç yaratığıymış ah, Senjan burada olsaydı İncecik alaylarıyla nasıl öcümü alırdı o adamdan ah, Senjan Sanja, ah ne çok severdiniz onu. Garipdir. Sanja'nın zekası beni sanki kalbinden gelen gözle görülmez bağlarla sarmıştı. Benim hayal içinde yüzen düşüncelerimle inceden inceye alay eder. Bu da benim çok hoşuma giderdi. Oysa bana hak veren, benimle aynı düşüncede olduklarını söyleyen birçok insan bana çekilmez geliyor. Onun çevresinde, gözlerinde, davranışında. Eliyle enfiyesine alışında bilmem ki ne vardı <gülüyor> Senjan tuhaf bir adamdı Benimle konuştuğu zaman Gözlerimin önünden tanımadığım bilmediğim şeyler geçer Sözleri bir büyü gibi en acayip şeylere hayat verirdi can <gülüyor> gerçek bir soytarıydı Bilmem Herhalde bir zeka elmasıydı Eğri yontulmuş bir elmas Uşaklar telaşla gidip geliyorlar Prensin görünmesi gecikmez sanırım Saraya dönüp giyinmelisin Rica ederim beni biraz daha rahat bırak Bana lazım olan şeyleri gidip hazırla Hadi dadıcım Hülya'ya dalacak az vaktim kaldı <Gülüyor> Tanrım sen istemedikten sonra bu evlenme mümkün müdür? Bir baba kızını göz göre göre feda etsin Şimdi Babamı kötüleme Git canım Bana lazım olan şeyleri hazırla Arasında biri var. Şu peygamber çiçeklerinin arasında çayıra oturmuş gördüğüm... savallı solukarımın hayali mi yoksa? Bana cevap verin. Siz kimseniz? Orada çiçek kopararak ne yapıyorsunuz? Güzel gözlerinize günaydın diyen garip bir çiçek toplayıcısıyım. Bu kılık da ne demek oluyor? Sercan'ın kılığında burada çiçek toplamak için siz kim oluyorsunuz? Soytarılık mesleğini öğrenmeye mi koyuldunuz? zat şahanelerin izniyle kralın yeni soytarısıyım. Sofracıbaşı beni iyi kabul etti. Kralın oda ağasına takdim olundum. Dün akşamdan beri ahçı yamakları beni himaye ediyorlar. Ben de zihnime zarif nükteler gelmesini bekleyerek naçizane çiçek koparıyorum. O zeka çiçeğini bulup koparacağınızı şüpheli görüyorum. Niçin? Zeka ve incelik bir genç kıza olduğu gibi yaşlı bir adama da gelebilir? Zarif bir sözü kaba bir ahmaklıktan ayırmak Bazen ne güçtür En kötü bir nişancı dakikada 780 mermi atarsa iyice hesaplayıp Bir veya iki mermi atan usta nişancı gibi Hedefi vurabilir Şimdilik pelukamın büyüyüp büyümediğini Anlamak için güneşte gölgeme Bakacağım Gölgenizden söz etmekte haklısınız çünkü bu elbise üzerinizde oldukça kendinizden çok gölgeniz senjana benzeyecektir. Şu sırada kaderimi tayin edecek olan bir şiir yazmaktayım. Ne şiiri? Bu şiir ya dünyanın birinci adamı olduğumu gösterecek yahut beş para etmeyecektir. <gülüyor> Cihanı mısralarma koymak için alt üst etmek değil. Ay, güneş ve yıldızlar kafiyeler mi girmek hevesiyle dövüşüyor. Tıpkı bir melodram tiyatrosunun kapısındaki öğrenci gibi. Zavallı adam ne kötü bir mesleğe giriyorsunuz hiç görmediğiniz bir sersemle evlenmek yüreğiniz kafanız yok mu vücudunuzu satacağınıza terzilik ederek pistanlar satsanız daha iyi etmez misiniz buna çizmeden yukarı çıkmak derler ey şu çiçeğe ne derler lütfen söyler misiniz bir lale söylemek istediğin nedir? de kırmızı bir lale mi yoksa mavi bir lale mi gördüğüme göre mavi hiç de değil bu kırmızı bir laledir eski bir vecizeyi yeni bir kılığa mı sokmak istiyorsunuz Zevkler ve renkler tartışılmaz demek için buna lüzum yok Tartışmıyorum Bu lale kırmızıdır diyorum Bununla birlikte mavi olduğunu kabul ediyorum Laf bunları birbirine nasıl uyduruyorsun Aynı ile evlenme mukaveleiniz gibi Güneşin altında mavi mi yoksa kırmızı mı olduğunu kim bilebilir? Laleler de hiç bilmez. Ama bahçıvanlar ve noterler öyle mükemmel aşılamalar yaparlar ki elmalar helvacı kabağı olur. Deve dikenleri de eşeğin ağzından çıkarak bir büyük rahibin gümüş tabağında salçalarla kaplanır. Şu gördüğünüz lale de herhalde kırmızı olmaya yüz tutmuştu. Fakat onu evlendirdiler. Mavi oldu. Buna kendisi de şaşmaktadır. İşte bütün kainat insanın elinde biçim değiştiriyor. Ve zavallı tabiat anamız göllerinde ve denizlerinde sonsuz maskaralığının yansıdığını görünce mutlak kendi kendine gülüyor. Musa'nın cenneti gül mü kokuyordu sanıyorsunuz? Ha? Orada ancak yeşil ot kokusu vardı. Gül medeniyet kızıdır. O sizin gibi benim gibi bir merkezdir. Ya? Ak dikenin solgun çiçeği bir gül, deve dikeni de bir enginar olabilir. Ama bir çiçek başka bir çiçek olamaz. Öl tabiat ne? Tabiatı değiştirmiyorlar, güzelleştiriyorlar veya öldürüyorlar. En cılız menekşe bile biçimini suni vasıtalarla bozmak isteseler buna razı olacağına ölür. İşte bunun içindir ki ben bir menekşeye bir kral kızından daha çok kıymet veririm. Bazı şeyler vardır ki onları soytarılar bile dillerine dolayamazlar, dikkat et. Dadımla konuştuklarımı dinledinse kulaklarını korumaya bak. Dilimi korumayı tercih ederim. Ücretini kazanmayı diliyorsan bana cinaslar söyleme. ...ve başka bir akıbete uğramak istemiyorsan... ...beni lalelere benzetme. Kim bilir. Bir cinas insanın birçok kederlerine avutur. Kelimelerle oynamak, fikirler, hareketler... ...ve yaratıklarla oynamak için bir araçtır. Şu veya bu gibi. Dünyada her şey bir cinastır... ...ve dört yaşında bir çocuğun bakışını anlamak... ...üç dramdaki düşünceleri anlamak kadar güçtür. Dünyaya şekilleri ve renkleri değiştiren bir billur parçasıyla bakıyor gibisin. Herkesin kendine göre gözlükleri vardır. Fakat kimse camlarının tam rengini bilmez. Mutlu veya kederli, iyi veya kötü, masum veya neşeli... ...aptal veya zeki olduğumu bana doğru olarak kim söyleyebilir? Herhalde çirkinsin. Bu açık. Hiç açık değil. Tıpkı sizin güzelliğiniz gibi. İşte bakın... Babanız, müstakbel kocanızla birlikte geliyordu ya. Bu adamla evlenip evlenmeyeceğinizi kim bilebilir? Madem ki Mantova prensiyle rastlaşmaktan kaçınamayici, hiç olmazsa onu karşılamaya gideyim. Bu adamla evlenip evlenmeyeceğinizi kim bilebilir? İşte kızım Bahçıvan kılığına atlıyorum Burada diğer burcuvanları idare eden bir burjuvan evindesiniz Ve teşrifatımız Onlara karşı olduğu kadar kendimize karşı da Hoşgörür olmaya çalışır Müsaadenizle Altes şu eli öpeyim Eğer bu dudaklarım için fazla bir lütuf sayılmazsa Zatı aileleri beni mazur görsünler Artık saraya döneceğim Bu akşamki törende sizi daha uygun Bir tarzda karşılamak ümür Emir buyurursunuz ekselans Prensesin hakkı var işte ilahi bir sıkılganlık Gölgeniz gibi peşinizden gelen bu yaver de kim oluyor? Bütün sözlerimizi anlamsız bir şekilde karışmasını... durup dururken fikrini söylemesini doğrusu hiç hoş bulmuyorum. Rica ederim onu uzaklaştırınız. Aşmet Beyap, siz fırsattan istifade prensese yanaşmanın yollarını ararsınız. <gülüyor> ee, evet, beni yalnız bırakabilirsiniz yaver. Hakkım var Marinoni. Prensese yaklaşıp ilgisiz ve masum görünerek kendisine ince şeyler söylemeye çalışacağım. Emredersiniz, ekselans. Böyle bir ahmak ne işinize yarıyor anlamıyorum. E, e, e, e, e, Maşistler yani müsaadeleriyle birkaç adım ileriye gidelim. Oh, şu koruda pek şirin bir köşk görüyor gibiyim. Çok işime yarıyor. İyice inceliyor ve kendimi sevdiriyorum. Şimdiye kadar da her şey istediğim gibi gitti. İşte prenses saraya dönüyor... ...şansım şaşılacak derecede yardım ediyor... E, ...Altes... ...müstakbel zevcenizin sadık bir bendesine izin verenizde de... ...hakir ve hakikatli gönlünün... ...sizi görünce tutamadığı samimi tebriklerini takdim etsin... ...dünya büyükleri ne kadar bahtiyardırlar... ...sizinle evlenebilirler ama ben yapamam... ...bu benim için tamamıyla imkansızdır... ...tanınmamış bir ailenin çocuğuyum... ...bütün malım mülküm... ...düşman için korkunç olan bir isimler ibarettir... ...şu mütevazi üniformağın altında... ...saf lekesiz bir yürek çarpıyor... ...tepeden tırnağa kadar kurşun yaraları taşıyan bir askerim. Bir tek akçem yoktur. Yalnızım. Ana toprağından ve aynı zamanda kutsal vatanımdan... ...yani hülyalarımın cennetinden sürülmüşüm. Bağırma basacağım bir kadın kalbinden mahrumum. Lanetlenmiş bir haldeyim ve susuyorum. Aziz efendim benden ne istiyorsunuz? Deli misiniz yoksa dileniyor musunuz? Duyduklarımı anlatacak sözler bulmak ne kadar güç. Sizi şu yoldan geçerken gördüm... Ayaklarınıza düşüp sarayın kapısına kadar refakatimi az ve takdim etmeyi bir görev saydım Size karşı minnettarım efendim Beni lütfen yalnız bırakın Acaba yanına gitmekle hata mı ettim Fakat madem ki yaver kılığında onu baştan çıkarmak niyetindeyim Evet evet iyi ettim Ama beni pek de hoş karşılamadı Belki de o kadar heyecanlı konuşmamalıydım Fakat ne olursa olsun cevabı pek de hoş değildi Sakın katı yürekli iki yüzlü biri olmasın Bunu bir defa ustalıkla yoklayıp denemeli ...ne olur ne olmaz. Soytarılık ne nefis bir meslek. Dün akşam bu elbiseyi giyerek saraya başvurdum da... ...herhalde sarhoştum. <gülüyor> Ama... Gerçekten bu kadar güzel bir şeyi ayıp kafayla bulmama imkan yoktur. Saraya girer girmez kabul ediliyorum. Özenle bakılıyorum ve üstelik en alası unutuluyorum. Sanki bütün ömrümü burada geçirmişim gibi. Sarayın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Demin kralar rastladım. Bana bakmadı bile. Efendimiz işte yeni soytarı dediler... ...hiç aldırmadı... ...yürüdü gitti... <gülüyor> ...ne güzel şey... ...her türlü saçma sapan şeyi yapabilirim... ...üstelik buna engel olmak için... ...kimse de bir şey söyleyemez... ...ben Bavyera kralının... ...evcil hayvanlarından biriyim artık... ...eğer istersem... ...kamburumla perukumu taşıdığım müddetçe... ...ölünceye kadar... ...bir İspanya köpeği ile bir penç tavuğu arasında... ...yaşamama hoş göreceklerdir... <gülüyor> ...bu arada... Alacaklılarım rahat rahat kapıma vurarak burunlarını kırabilirler. Ben bu perukayla burada hapishanedeymişim gibi emniyetteyim. Aa, o da ne? Güzel prenses aynanın karşısında duvanı düzeltiyor. A, yanaklarına iki uzun göz akıyor. Ah ağlıyor. Ay işte göz biri. Inci tanesi gibi ayrılarak göğsüne düştü. Aa, zavallı kızcağız Bu sabah dadısıyla konuştuklarını duydum <gülüyor> ama Doğrusu isteyerek dinlemedim Çimenlerin üzerine uzanmış uyumak istiyordum Güzel penses şimdi de ağlıyor Ağlıyor ha. Yine kendisini gördüğümün hiç farkında değil <gülüyor> Ne tuhaf Sarhoş olmam Senjan'ın cenazesine rastlamam Onun kılığına ve yerine girmem Sonra da burada şu küçücük çocuğun gözyaşlarını görmem Hepsini dün söyleseler inanmayacağım şeyler. Kader. Ama kadere de çelme takmak... ...kimi zaman mümkündü. He? Genellikle sarhoş geldi <gülüyor> Albay sen sadece bir ahmaksın. Daha tarihleri benim hakkımda ne feci bir şekilde aldanıyor. Sen patavatsız kaba bir herifsin. Bunun önüne geçemez miydin? Ben sana yıllardan beri meydana getirilmiş en büyük projeyi emanet ediyorum da... ...sen en iyi dostum, en sadık bendem olan sen aptallıkları üst üste yiyorsun. Hayır hayır ne dersen de bu affolunmaz. Oynadığınız rolün tabi bir sonucu olan üzüntülerden Altes'i nasıl koruyabilir? Adını alarak gerçek Montava Prensi gibi davranmamı emrediyorsunuz. Baviyera Kralı'nı yavirime söz söylemekten alıkoyabilir miyim? İşler bize karışmakla hata ettiğiniz meydanda edenebilir. Ne? Senin gibi bir serseri bana emirler vermeye yetensin de göreyim. Fakat Altes, ya prens ya da yaver olmam gerekir. Bunu kabul ediniz. Ben nihayet sizin emrinizle hareket ediyorum. Prensesin elini öpmek istediğim diye... ...bütün saray erkanı önünde bana küstah desin. Şu anda memleketime dönüp... ...ordularımın başına geçip ona harp ilan edebileceğimi unutuyor herhalde. Ah, düşününüz ki Altes... ...o kötü iltifat prense değil, yavere yöneltilmişti. Yaver kılığınızla size saygı gösterilmesini isteyecektiniz? Yeter yeter... Hadi mi geri ver Asalet ah, Emre derse, onun uğrunda ölmeye hazırım Şey Marinoni Doğrusu neye karar vereceğimi bilemiyorum Bir yandan başıma gelenlere kızıyorum Diğer taraftan da projemden vazgeçmek zorunda kaldığım için üzülüyorum Prenses durmadan söylediğim çift anlamlı sözlere kayıtsız kalıyor Cevap vermiyor Kulağına inanılmaz iki üç şey fısıldamayı başardım bile Gel biz en iyisi bütün bunları bir düşünelim de öyle karar verelim ee, Elbisi ne yapayım Altes Hadi giy, giy onu da saraya dönelim bakalım ne olacak Kızım sorduğuma açıkça cevap ver Bu evlenmeden hoşnut değil misin? Cevap size aittir Haşmet Meab Sizin hoşunuza gidiyorsa benim de hoşuma gider Sizin hoşunuza gitmiyorsa benim de gitmez Prens bana alelade bir adam gibi göründü Hakkında bir şey söylemek zor tabi Evet prens Fakat yüksek ruhlu bir adam değil Yaverinden belli Doğrusu prensle beni uzaklaştıran veya çeken bir nokta yok onun için bu konuda sana bir şey söyleyemem. Kadınların gönlünde bilmediğimiz sırlar vardır. Onların öyle tuhaf ve kuvvetli bir sezgileri vardır ki... bundan insanları çok daha iyi ölçerler. Bunun için kadınlar hesabına karar vermek çok zordur. Nişanlığın hakkında ne düşündüğünü bana açıkça söyler misin? Düşünüyorum ki... ...Mantova prensidir. Ve onu koca olarak kabul etmezsem... ...yarın Mantova ile aramızda gene savaş başlar. Ne yazık ki öyle yavrum. Şu halde prensle evlenici. ...ve savaş sona erecek. İşte düşündüğüm... Milletin sana duacı olsun kızım. Ama... ...şu güzel mavi gözlerinde... ...hüzünlü bir bahşeyime görmek istemiyorum. Birkaç gün daha vaktim var. İyice düşün. Sen istemezsen... ...hemen vazgeçerim. Hayır babacığım. Savaşa dayanamıyorum. Zavallı delikanlı Burada kendini nasıl hissediyorsun Özgür bir kuş gibi Kafeste bir kuş deseydin daha iyi cevap vermiş olurdu Bu saray oldukça güzel bir kafestir ama Gene de bir kafestir Bir sarayın veya bir odanın ölçüsü insana daha çok veya daha az özgürlük sağlamaz Beden ancak kımıldanabildiği yerde kımıldar Hayal ise bazen el kadar küçük bir yerde Gök kadar büyük kanatlar açar Deli soytarı Demek ki mutlusun. Ha, pek mutluyum. Küçük köpeklerle, açı çıraklarıyla sohbet ediyorum. Mutfakta minnacık bir filo köpeği var. Bana öyle güzel şeyler söyledi ki... Hangi o... dilde? <gülüyor> en saf uçlukta. O filo köpeği bir yıl boyunca bir tek gramer yanlışı yapmaz bilir misiniz? O üstluktan birkaç kelime işitebilir miyim? Doğrusu bunu istemem. Özel bir dildir he? Onu yalnız filo köpekleri konuşmazlar Ağaçlar ve buğday taneleri de bilirler Ancak kral kızları bilmezler Düğününüz ne zaman? Birkaç güne kadar her şey bitecek Yani her şey başlayacak Kendi elimle size bir armağan vermek niyetindeyim <gülüyor> Nasıl bir armağan merak ettim Size bir gülbül gibi öten samanla doldurulmuş güzel bir kanaryacık takdim etmek istiyorum Samanla doldurulmuş da nasıl ötebilir? Pekala öten Doğrusu az rastlanan bir ısrarla alay ediyor. Hiç değil Kanaryamın karnında küçük bir çalgıcı vardır Sol ayağının altında bulunan ufak bir yaya basılır Ve kuş Matmazel Grisi gibi bütün yeni operaları söyler <gülüyor> Bu senin aklının bir buluşu olsa gerek Asla o bir saray kanaryasıdır Pek iyi terbiye görmüş birçok kızlar vardır ki... ...usulleri bundan ibarettir. O küçük kızların kolları altında küçük bir yay... ...genç bir zübbenin saati gibi ince elmaslarla süslenmiş... ...ufacık bir yay bulunur. Dadısı bu yaya dokununca... ...dudaklarının en zarif bir gülümseyişle aralandığını görürsünüz. Bal gibi tatlı bir söz şelalesi... ...hoş mırıltılarla dudaklardan dökülür. Ve bütün toplum kuralları periler gibi etrafta dans etmeye başlarlar. Nişanlı şaşkın şaşkın gözlerini açar... ...konuklar sevinçle fısıldaşırlar... ...ve baba... ...baba gizli bir mutlulukla... kundralarının altın tokalarına bakar. Bazı konulara zevkle dönüyor gibisin. Bana baksana soytarı. Genç kızlar sana ne yaptılar ki... ...bu kadar büyük bir zevkle onları çekiştiriyorsun? Çirkinliğe saygım büyüktür. Bu yüzden kendime karşı saygım da... ...o derece derindir. Bazen söylediğinden fazla biliyor görünüyorsun. Sen nereden geliyor ve kimsin ki... Burada bulunduğum bir tek günde prenslerin bile asla sezemeyecekleri sırları öğrenebiliyorsun Delice sözlerin bana mı yoksa rastlantılara mı sesleniyor Dilişi güzel dilişi güzel rastlantılara <gülüyor> Rastlantıyla çok konuşurum Rastlantı benim en kıymetli sırdaşımdır Gerçekten rastlantılar sana bilmemen gereken bazı şeyleri öğretmişe benziyor Beni gözetlediğine inanacağım geliyor Aa tanrı bilir Sizin umurunuzda mı? Hı -hı. Sandığından da fazla Demin şu odada duamı takarken... ...birdenbire kapının perdesinin arkasında birinin yürüdüğünü duydum. Muhakkak sendin. Emin olunuz ki bu iş... ...mendilinizle benim aramda kalacaktır. Ah, ne aşırı bir merakım... ...ne de boş vardır. Kederleriniz bana ne zevk verebilir... ...zevkleriniz ne bana keder verebilir. Siz... Şusunuz ben de buyum. Siz gençsiniz ben yaşlıyım. Siz güzelsiniz ben çirkinim. Siz zenginsiniz ben yoksulum. Görüyorsunuz ya aramızda hiçbir benzerlik yok. Rastlantı. Rastlantı geniş yolunun üzerinde aynı çizgiyi izlemeyen iki tekerleği karşılaştırmış. Size ne? Uyuduğum sırada gözyaşlarınızdan biri yanağıma düştüyse suç bende mi? Tıpkı sevmiş olduğum bir adam gibi konuşuyorsun. Onun için istemeyerek seni dinliyorum Gözlerim sanki sen canı görüyor ama Sen belki öğrendiklerinden yararlanmak ister. Neme yarar Bu evlenme size birkaç damla gözyaşı döktürdüyse Ben de bunları öğrendimse Şurada burada anlatmakla ne kazanırım Bu yüzden ne bana bir metelik veren olur Ne de sizi hapse atan Anlıyorum Mantova prensiyle evlenmek pek hoş bir şey olmasa gerek Yarın öbür gün siz gelin elbisenizle Mantova'ya gitmiş olacaksınız ben de gene eski kunduralarımla şu iskemlede oturuyor olacağım. Size karşı niye hıncım olsun? Ölümünüzü dilemek için hiçbir sebep yok. Bana hiç ödünç para vermediniz ki. Ama rastlantı bilinmesini istemediğim bir şeyi sana gösterdiyse... ...daha başka rastlantılardan çekinmem ve seni kovmam doğru olmaz mı? Beni bir trajet yasırdaşına benzetmek istiyorsunuz. Şiirler söyleyerek gölgenizin ardından gelmemden mi korkuyorsunuz? Rica ederim beni komünüz. Burada pek eğleniyorum. Ah işte dadınız. <gülüyor> Cepleri yeni sırlarla dolu geliyor. Onu dinlemeyeceğim. Hmm. Sofracı başının karısı için sakladığı bir yağmur kuşu kanadını yemek üzere kilere uçuyorum. Hoşçakalın. Müthiş bir şey sevgili Elizabeth'im haberiniz var mı? Ne oluyor? Devletin tırnağı titriyorsun. prens. Prens değil, yaver yaver değil Müthiş bir peri masalı Bu karma karışık sözlerden hiçbir şey anlayamadım Şşş, Prensin subaylarından biri şimdi bana söyledi Mantova prensi kılık değiştirip Yaverler arasına gizlenmiş Mutlaka sizi peri masallarındaki gibi tanımak istemiştir Size prens diye takdim edilen adam Sadece Marinoni adında bir yavermiş İlansız Bin defa gerçek kızım Bin defa gerçek Prens kılık değiştirmiş. Onu tanımak imkansız. Ah oh, fevkalade bir şey. Bir subaydan mı öğrendim dedi. Prensin bir subayından. İsterseniz kendisine sorabilirsiniz. Yaverler arasındaki gerçek mantola prensini sana gösterdi mi? Düşününüz ki zavallı adam konuşurken titriyordu. Bu sırrı bana bildirmesinin sebebi size hoş görünmek istemesi ve size haber vereceğimi bilmesiymiş. Marinoni'nin prens olmadığı kesin yalnız gerçek prensini henüz göstermedi. Eğer bu doğruysa bazı şeyler öğrenebiliriz. Dadı, hı, o subayı bana getir. <gülüyor> ha, Altes, Altes... <gülüyor> ne var Flamen, ne oldu? E, e, Altes, ah <gülüyor> buyurun... E, sizin önünüzde söylemeye cesaret edemiyorum. E, çünkü gülmekten çatlanacak bir şey. Söyle, ne var gene? E, Mantova prensi... E, at üzerinde kurma heyetinin başında saray avlusuna girerken... E? <gülüyor> şey, e, perikosa havaya uçtu ve A. birden yok oldu. Nasıl olur? Ne saçma şey? E, doğru değilse kahroluyum. E, perika bir olta iğnesinin ucunda havaya kalktı. Onu kilerde kırık bir şişenin yanında bulduk. Şakayı yapan kim belli değil. Fakat prens çok kızdı. Bunu yapan adam bulunup... ...ölüm cezasına çarptırılmazsa... ...savaş açacak ve her yeri kana bulayacakmış. Buyur. Şimdi gel de şu hikayeyi dinle. <gülüyor> Buraya bak ne haber? Altes kralın soytarısı hapiste. Prensin perikosana uçuran oymuş. Soytarı hapiste mi? Prensin emriyle mi? Evet Altes. Gel dadıcım. Onunla konuşmam lazım. Hayır hayır bırak maskemi atayım. Artık taşma zamanı geldi bu iş böyle bitmez. Ateş ve kan. Krala ait peruka bir oltaylasının ucunda ha. Bahşiler diyarında Afrika çöllerinde miyiz? Güneşin altında medeniyet. Edeb erken namına bir şey kaldı mı? Hiddetimden köpürüyorum gözlerim dışarı uğruyor. Bu şiddetle her şeyi kaybediyorsunuz. Ya bu baba ya bu Bavyera kralı. Hali tavrı bu derece iyi olan aklı başında bir adam. Damadının perukası havaya uçunca gülmeye koyuluyor. Olacak iş mi? Evet Marinoli kabul ediyorum. Uçurulan periko senin perikandı. Fakat madem ki senin şahsında... ...Mantova prensini görüyorlar... ...prensin perikası demektir. Ya ben kendim olsaydım? Ah bir tanrı var. Evet bir tanrı var. Kılık değiştirme fikri tanrı tarafından birdenbire bana geldiği zaman... ...bu şimşek zihninde çaktığı zaman... ...bütün bu olanlar kaderde yazılıydı. Beni bu felaketten kurtaran gene tanrıdır. Şüphesiz efendimiz. Ama artık bu fazla oldu. Madem ki haysiyetim ilahi ve beşeri bir haşmetle... ...merhametsizce çiğnenmiştir... Madem ki insanlarda artık iyilik ve kötülük kavramı kalmamıştır... Madem ki binlerce kişinin kralı bir perikoyu görünce bir seyis gibi kahkahalar koparıyor... Marinoni elbise mi geri ver? Altes irade buyuruyorlarsa onun uğrunda bin işkence görmeye hazır. Bağlılığını bilirim. Gel benimle. Kralın yüzüne karşı bütün yaptıklarını olduğu gibi söyleyeceğim. Nasıl? Prensesle evlenmekten vaz mı geçiyorsunuz? Halbuki prenses akşam yemeğinde açıktan açığa size baktı. Öyle mi dersin? Bir kararsızlık uçurumunda kayboluyorum... Hadi gel şimdi kralın yanına gidelim ee, Elbiseyi ne yapayım Artes Şimdilik elbiseyi gene giy Biraz sonra da bana verirsin Bana yakışan tavrı takındığım zaman Koyu renkli frakım üzerimde olursa Daha beter donup kalırlar saygısızlar İşte zavallı küçük bir prenses İstemeye istemeye bir hayvana Bir taşla ukalasına varacaktı Öyle ki her şey hazırdı Şamdanlar yakılmış... ...nişanlı pudralanmış... ...bir çare küçüğün günahları çıkartılmıştı... ...prenses... ...bu sabah gördüğüm iki sevimli... ...gözyaşını silmişti... ...ömrünün felaketinin tamamlanması için... ...iki üç duadan başka bir şey kalmamıştı... ...üstelik bütün bu işe... ...iki krallığın kaderi... ...iki milletin huzuru karışmıştı... ...ancak... Ben kambur kılığına girerek sevgili kalımızın kilerinde bir defa daha sarhoş oldum Ve aziz damadının perukasını bir sicimin ucunda havalandırdım <gülüyor> Doğruzu içki içince insan içli bir hal alıyor gibiyim <gülüyor> ah, İşte evlenme suya düştü Her şey alt üst oldu Mantoba prensi perukasına karşılık benim başımı istedi. Kalımız cezayı biraz fazla bularak yalnız hapsedilmeme razı oldu. <gülüyor> Tanrıya şükür. Mantoba prensi o kadar ahmak ki, fıkrından vazgeçmektense kendini parça parça kestirir. <gülüyor> Böylece genç kızda hiç olmazsa bu seferlik genç kız olarak kalıyor. Eğer bu macerada 12 şarkılık bir destan konusu yoksa ben bir şey bilmiyorum demektir. Bundan daha önemsiz konular için nefis şiirler söylenmiştir. Ah, şair olsaydım. Şu havalarda uçan peruk asanezinin ne güzel anlatırdım. Ama ne yapalım? Gelecek kuşaklar eserimi görmeyiversin. <Gülüyor> Kapıyı yavaşça kapat. Bakınız. Şüphe yok artık. Perukasını çıkarmış. Aynı zamanda kanbur yok olmuş. İşte olduğu gibi. Asil Mantova prensi. Evet o. Merakım tatmini oldu. Yüzünü görmek istiyordum. Fazlasını değil. Yambayı ver. Heh. Yüzüne iyice bakacağım. Ne kadar da yakışıklı. Melekler kadar güzel. Dikkat et yağ damlamasın. Neden bana bu kadar çok romanlar, peri masalları okuttun? Neden zihnime garip, esrarengiz çiçekler diktin? Heyecanlanmayınız küçük hanım. Uyanıyor. Oh. <gülüyor> Hadi gidelim. <Şşt. gülüyor> ah, Rüya mı bu? Beyaz bir etiğin ucunu tutmaktayım. Çekin elinize. Bırakın gideyim. Bakın öyle Demek sizsiniz prenses. Kralın soytarısını bağışladığını bir peri gibi bana bildirmeye geldiyseniz Bırakınız da kamburumu ve perikomu yeniden takayım Bir saniyede olur Ah prens Bizi böyle aldatmak size hiç yakışmaz O kılığa tekrar girmeyiniz her şeyi biliyoruz <gülüyor> Prens Prensi nerede görüyorsunuz Saklamak niye yarar Zerre kadar saklamıyorum Ne münasebetle bana prens diyorsunuz Aldesinize karşı haddimi bilirim Aldes. Şu muhterem dadınızın sözlerini açıklamanızı rica edeceğim Gerçekten mi? garip bir yanılma mı var Yoksa alay konusu mu oluyorum ha? Niçin soruyorsunuz Asıl alay eden sizsiniz Acaba gerçekten ben bir prens miyim Ne yani Anamın namusu hakkında şüpheye mi düşülüyor Mantovat prensi değilseniz kimsiniz Adım Fantasyodur Bir Münih Burjuvasıyım Ne Bir Münih Burjuvası mı Öyleyse niçin kılık değiştirdiniz? Burada ne işiniz var? Altes yalvarırım beni bağışlayın Bu ne demek? Ayağa kalkın ve buradan çıkıp gidin Hak ettiğiniz cezayı affediyorum Bir dakika Bunu yapmaya sizi kim sürükledi? Beni buraya getiren sebebi söyleyemem Altes Söyleyemez misiniz? Halbuki ben bilmek istiyorum Bağışlayınız <gülüyor> Söylemeye cesaretim yok Gidelim Elizabeth Size layık olmayan sözler işitmek zorunda kalmayayım bu adam ya bir hırsızdır yahut da size aşktan söz edecek bir küstahdır. <gülüyor> bu kulağa girmenize sebep olan şeyi bilmek istiyorum. Rica ederim bağışlayınız zaten. Hayır hayır söyleyin. Yoksa şu kapıyı on yıl için üstünüze kapattırırım. Ne maksatla buraya geldiniz? Altes, boğazıma kadar borç içindeyim. Alacaklılarım aleyhimde bir hüküm elde ettiler. Sizinle konuştuğum şu anda eşyam satılmıştır. <gülüyor> Eğer bu hapishanede olmasaydım bir başkasında olacaktım. Beni dün akşam tevkif etmeye gelmişlerdi. Geceyi nasıl geçireceğimi ve mahkeme mübaşirlerinin takiminden nasıl kurtulacağımı bilmediğim için bu elbiseyi giyerek kralın ayakları dibine sığınmayı düşündüm. Beni serbest bırakırsanız yakama yapışacaklardır. Amcam patates ve turp yiyerek yaşayan beni krallığın bütün meyhanelerinde süründürüp açlıktan öldüren cimri bir adamdır. Madem ki bilmek istiyorsunuz işte öğrendiniz. 20 bin akçe borcum var. Bütün bunlar doğru mu bakalım Yalan söylüyorsan borcumu ödemeye hazırım İşte işte aklılar geçiyor Kral da göründü Bir paşa işaret edebilsem Hey flamel buraya gel nereye gidiyorsunuz Mantova prensi yola çıkacak Mantova prensi mi Evet savaş ilan edildi Kralla prens bütün saray erkanı önünde Sert bir şekilde tartıştılar Prensesin nişanı da bozuldu <Gülüyor> İşitiyor musunuz fantasyon Evlenmeme engel oldunuz Oh tanrım mantova prensi gidiyor ve ben onu görmemiş olacağım Savaşın yeniden başlaması büyük bir felaket <gülüyor> Haltes Buna felaket mi diyorsunuz Yoksa siz Perukasını size tercih eden bir koca mı istiyordunuz Ne yapalım savaş çıkarsa Kollarımız bir işe yarayacak ...gezinti yerlerinde dolaşan işsizler de... ...üniformalarını giyecekler. Ben de al tüfeğime sarılacağım. E tabi henüz tatılmamışsa. <gülüyor> Böylece hep birlikte bir İtalya gezisine çıkarız. Bir gün... ...Mantova'ya mumların gölgesinde değil... ...kılıçlarımızın parıltısı altında... ...gerçek bir kraliçe gibi girersiniz. Fantasio... ...babamın soytarısı kalmak ister misin? Sana yirmi bin akçe veririm. Bütün gönlümle arzu ederdim. Ama... Doğrusunu ister misiniz Buna mecbur kalınca Günün birinde pencereden atlar kaçarım Niçin Bak Senjan öldü Bize mutlaka bir soytarı gerek Bu mesleği hepsinden çok severim Ama ben Ben hiçbir mesleğin adamı değilim ki Sizi Mantova prensinden kurtarmış olmamı Yirmi bin akciye değer biliyorsanız Parayı bana verin Ve borçlarımı sakın ödemeyin Borcu olmayan bir beyzadenin yeri yoktur Boşsuz kalmak hiç aklından geçmeyen bir şeydir çünkü Peki fantazyo Dilediğin gibi yap Ancak bahçemin anahtarını al Alacaklılarının takibinden bıktığın gün Bu sabah seni bulduğum peygamber çiçeklerinin arkasına saklan Perukanla alacalı bulacalı elbiseni yanına almayı unutma Şu çarpık biçimi şu çıngırakları takılmadan karşıma çıkma Çünkü seni böyle sevdim ...Hoşuna gittiği sürece gene benim soytarım olacaksın. Mantova prensi ben onu görmeden gitmiş. Olur şey değil. Alın Söykarısı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Alfred Dümüşse Radyoya uygulayan Yücel Erten Yöneten Ergun Köknar, Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Bavyera Kralı Kani Kıpçak Rüten, Alpay İzer Hartman, Tansu Konurak Fasyo, İnçer Çekmez Marinoni, Kayhan Yıldızoğlu Fantazio, Ergun Kökner Spar, Ersan Uysal Terzi, Metin Çoban Dadı, Suna Pekunsal Elizabeth, Tijentar Mantova Prense, Erhan Abir Uşaklar, Çetin Akcan Kahraman Acahan. Bu akşamki radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.